Belki bize ümidimizi arttıracak olan ve çalışma hızımızı da aynı şekilde arttırabilecek olan kıyametin tarihini bugün açıklamak istiyorum. Kıyamet konuşacağız. Dünyanın kıyameti geldiğinde şöyle bir durum olsaydı, işte her 100 milyarda bir dünya gelecek, orada 100 milyar adam olacak, oradan da 1 milyar cennete muhatap gelecek. Olsa yine biraz akıl alıyor anladın mı? KPSS gibi ya. Her yıl birileri geliyor, eğleniyor falan. Ya belli işte yani. Sürekli birileri giriyor, birileri çıkıyor. Öyle değil ama. Dünya bir kez bir tane, muhataplar bir kez ve bir tane. O muhatapların içerisinde hani cenneti peylemiş bir milyar diyelim. Sonsuz hayatı boyunca ezel ve ebed sultanına tek muhatap olacak zümre olacak. Hiç normal bir olay değil. Kainatı kudret elinde tutan, her şeye gücü yeten, her şeyi yapabilecek olan bir seferlik muhatap yaratıyor. Bir seferlik bak. O da bu dünya bir kez. Onda da 50 yıl sana, 60 yıl sana, 80 yıl sana, 10 yıl sana. Allah Allah! Allah aşkına bunun yerini ne doldurabilir? Şimdi adam ne diyor mesela, abi be şu ticarete bir kez gireceğim, bir hakkım var diyor. O ticarete bir kez girsen ölmezsin, bitmezsin, gitmezsin, sonsuzu kaybetmezsin. Bilyelerle külçe altınları. Gazoz kapaklarıyla koca elmasların kıyası gibi oluyor bu iş. Şu az önceki tasavvurun tam şuuruna varsa uyku vaktinde şunu düşünür. 5 dakika az uyuyayım, bugün Kur'an'ımı biraz fazla okuyayım. Çünkü liyakatın yok, layık değilsin. Orayı peyleyecek, oranın bir karşılığı yok ki Allah'ın rahmet etmedikten sonra. Neyle alacaksın, neyle onun karşılığını yapacaksın? Bugün namaz kıldım, sevap işledim. O cennetin karşılığı mı? Allah'ını sevdiğim ha? İnşallah razı gelir. İşte bu razı gelme sürecinde belki bize ümidimizi arttıracak olan ve çalışma hızımızı da aynı şekilde arttırabilecek olan Kıyametin tarihini bugün açıklamak istiyorum. <gülüyor> ya şaka zannediyorsunuz değil mi? Tarihi en son açıklayayım diyorum. Çünkü ebced yapacağız tarihte. Matematik bölümü bu yüzden <gülüyor> ya keşke orada Ebced öğretseler. Kıyametin alametlerini anlatmaktan bir muradım var. Olayın mahiyeti bilinsin birilerine şevk versin, ümit versin bunun alametlerinin gerçekten de çok gözümüzün önünde olduğu aşikarhane olsun ve insanlar evet benim yapmam gereken asıl iş nedir? Buna meyil etsin derdim burası. Ama yine ahir zaman işte bu da kıyametin bir alameti biraz sonra anlatacağım örnek. Olay öyle olmuyor. Bir insana kainata neden geldiğini anlatıyorsun ve kulluk kuffunda yürümenin belki en önemli şeyi olan namazı sürekli bahsediyorsun. Kardeşim namaza dikkat, namaza dikkat, namaza dikkat diye. O da sana sürekli şöyle mesaj atıyor. Abi Deccal kim? Abi Mehdi geldi mi? Abi işte kıyamet ne zaman kopacak diye. Diyelim Mehdi geldi. Deccal'le de kapışıyorlar. Kıyamete de 2 saat kaldı. Senin ömründe namazın yok. Sen kime talep olmayı düşünüyorsun bu şekilde? Şimdi böyle bir adama sadece bunun merakını gidermek için kıyametin ne zaman olacağı, Mehdi'nin kim olduğu, Hz. İsa'nın kim olduğunu anlatsan ne bilmesene. Senin tavırların buna uygun mu? Hz. Mehdi bugün geldi diyelim. Rivayetlere göre öyle de kendi talebelerine beyan etti. Evet, biz Kur'an hakikatlerini her yere neşredelim. Dünyanın kurtuluşu elimizdedir. Allah bizi vesile kıldı dese. Sen şimdi o orduda ne yapacaksın? <gülüyor> Namaz yok. Sana al şu mektupları şu hükümdarlara yaz dese. Instagram'da kızlara yazmaktan mektup yazamazsın. Gece toplanıp Kur'an hakikatlerini ders yapmamız lazım dese sen gitmen gereken nargile kafe var. Özel soyadının yazılı olduğu markıç var. Değil mi? <gülüyor> Namaza duracağız dese benim gömleğim kırışır diyorsun. <gülüyor> Nasıl olacak bu iş ya? Hakikat nerede? Biz nerede? O yüzden bu kıyametin alametlerinden, uzaklığından, yakınlığından bahis açıldığında bizim şunu anlamamız lazım. Bazen Mersin'in dağ taraflarında kafeye çıkıp bir çay içeriz. Orada böyle Mersin ışıklar altında küçücük gözüküyor. Bu dünya için mi çırpınıyor insanlar? Bir de orada tam kıyameti hayal etsen deniz her cümerciye gelecek, ateşlenecek, yeryüzü böyle sürekli dağ dağlı bir hale gelecek, depremler olacak, güneş dürülecek. Herkes Allah'a... İsyan tavırlarında, amellerinde bulunan herkese düşmanlık edecek. Alamet bunlar. Termodinamiğin ikinci yasası var. Entropi. Maddenin bozulmaya ve dağılmaya gitme süreci. Maddede böyle bir eğilim var mı? Var. Mesela benim vücudumda var mı bozulma süreci? Var değil mi sürekli? Daha az bozulsun diye ne yapıyorum? Yemek yiyorum. Yemek yemesem, 40 günde bozulacak belki. Spor yaptım, süt içtim, vitamin yedim, sıvı tükettim. Şimdi kainatta bozulmaya meyil var. Kozmolojik düzenin bozulmasından önce meydana gelecek olan bu sürecin jeolojik zaman ölçüsüyle yaklaştığına işaret eden belirtiler vardır. İnsanlığın ve kainatın yaratılışından itibaren Allah Azze ve Celle nasıl bir süreçte ilerleyeceğini biliyor? Hem de ne zaman biliyor? Yarattıktan sonra mı biliyor? Haşa! Yaratmış bir zata önce sonra diyemezsin. Evveli ahire başı solu aynı andadır onun için. Allah'u yaratılışında bir bakıyor insanlık ne zaman bozulma üst tutar? Dünya ne zaman bozulmaya üst tutar? Onların birbiriyle çakıştığı dönem nedir? Tamam dünya bu dönemde çünkü entropi yasası var dünyada da bu dönemde her cümleç olacak ya ben tam bu dönemde kıyameti yaratayım. Allah Azze ve Celle bir anda bir proje çiziyor. Başı sonu hepsi tayin olan ve bu sürecin içerisinde bizim ne yapacağımızı bildiğinden de o süreci öyle yaptığı çok sahne var. O yüzden insanlığın ve dünyanın fazla bozulmaya başlaması Zaten bunların ömrünün doldurduğunu da işaret ediyor aslında. Şöyle olmuyor yani Allah Azze ve Celle dur bakayım şu yıl hemen kıyameti koparayım demiyor. O bozulma sürecinin birikme zirvesine kıyameti koymuş zaten. Tabi bunu biraz da manevi düşünmek lazım. Şu anki manen insanların birbirine ettiği zulüm ve yıpratışlar. Daha önceki zamanlarda bu kadar şiddetli var mıydı? Onun da enzirvesini yaşıyoruz. İnsanlığın birbirini tahrip etmesinin de en zirvesini yaşıyoruz. Fabrika gazlarıyla, atmosfer tabakasını bozmamız, küresel ısınma denen hadiseler, insanların birbirine ettikleri vesaire bunların hepsini biriktirdiğinde Allah Azze ve Celle'nin anlıyoruz ki kıyameti tayin etmesinde bu süreçleri nihayetini bilip kıyameti de onunla denk getiriyor. Kıyametin yaklaştığını, bu manaları bilen bir gözlükle baktığında bu bozulmalar ancak kıyametle sonuçlanır diyebileceksin demek. Şimdi. Kıyamet tarihiyle ile ilgili şöyle bir olay var. Ebced ve Cifir diye ilimler var. Bu ilimler belli bir hikmete binaen ayetlerin harflerine belli numara, rakamlar konuluyor. En son onlar toplandığında bir şeye delalet ediyor. Böyle anlatmam çok basit. Şimdi doktorda öyle basit anlattığı olaylar var. Doktor bey işte kanser oldum, verem oldum. Evet şu ilacı alıyorsunuz, bunu böyle böyle yapıyorsunuz ve sonra hastalıktan kurtuluyorsunuz. Şimdi o zaman bu basit anlattı diye sen bunu basitçe yapabilirsin. İşte o ilaç demek arkasında ciddi birikim, kimya fabrikaları demek. O doktor demek, arka yıllarca eğitim ve tecrübe sahibi olmak demektir. O yüzden bu ebced ve cifiri de lütfen hani evde denemeyiz derler ya, yani öyle bir şey değil yani lütfen. Aa kaç hangi hangisine rakammıştır ben de yazayım. Kaynanamın ölümü falan hemen bu çok hususi, çok üst seviye bir olay yani. Bu işin profesörü de değil, ordinaryüsünün belki yapabileceği bir olay. Böyle bir deneme yapanlar olmuş zaman zaman büyüklerimizden. Allah razı olsun. Ve o denemelere binaen şunu demişler hani. Allahu alem hani tarihi biz bilemeyiz, edemeyiz ama bir tahmin olarak bir yorumda bulunma bahisleri olmuş. İslamur'da da bu bahislerden ufak bir yer var. Şimdi dışarıdaki herkes o gözle bakmak zorunda değil. Bunlar bir yorum, bunlar bir tevil, bunlar bir süreç. Bazılar tenkit ediyor ya. Kıyametin tarihi mi bilinir? Kaybı Allah'tan başlasınlar. Normalde. Bir insanın ölümünü de Allah'tan başkası bilir ama uzman bir kişisi onunla ilgili teşhis yapıyor ya, diyebiliyor. Mi? Sen hastasın, sen böyle giderse en fazla 3 ay yaşarsın. Evet, evet. Değil aynı öyle, sen aynı. Bilmek değil. Tabii, aynı şekilde uzman birinin de dünyanın bu gidişatını görüp şu tarihte evet. kıyamet kopabilir demesi gayrı... Evet, dediğin gibi tam bir uzmanın teşhisi gibi yani. O elindeki parametreleri birleştiriyor. Bu insan böyle giderse işte ciğerler bitmiş, birkaç aya nefes söner diye yorum yapabiliyor. Yoksa mesela hastanelerde yoğun bakım diye bir yer var. Onu da aşağıda bak. Hayır. O o yoğun bakıma alınmazsa o zarar görür yani. Bu tespiti bildi diye o adam şahin mi? Yok. Elindeki parametrelerle uzmanı olduğu için bu işi bilebiliyordu. Mesela öğretmenlerden talebelere diyen yok mu? Böyle olursa üniversite sınavını rüyanda görürsün. Gerçekten de rüyada görüyor, çocuk uyanamıyor, gidemiyor, değil mi? Aynı teşhis tutuyor. Adam tanıyor birbirini. Alamet de var. Ya şimdi bu da böyle bir ilim alanı yani. Ebced ve cifirle ilgili bir ilim. Hani senlik benlik değil. Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar yani kıyameti kastediyor. Hak üzerinde galip olacaktır diyor. <Gülüyor> Hazreti Mehdi sürecinde de Hazretmesi sürecinde de işte kullanılmaya en makul olan taife bu taife olduğu da belki anlaşılabiliyor yani Allahu Alem inşallah onlardan ıstır diye düşünelim. Bediüzzaman bu hadisin Ebced ve cifir analizini yapar Ebced ve cifir ilmiyle rakam değeri Rumi tarihle 1542 yani miladi olarak 2126. Zahirine alelhak Rumi 1506 yani miladi 2090. Hatta yetiyallahu bi emrihi. Rumi 1545 miladi 2129 yani bedüz zaman 1545'te yani miladi kaçta? 2129'da kafirlerin başına kıyametin kopacağına dair bir ima bulunduğunu bunların Allah'ın ilminde olup ve doğrusunun Allah tarafından bilineceğini ifade ediyor. Evet. İma 2.129. Üstad Hazretleri'nin çok yakında bulunanlardan bir tanesi de işte aynı bu mektubu okuyarak şöyle diyor. Dünyayı diyor sen görürsün, evladın görür, torunun sonlandırıp göremez. Yani yoruma bakar mısın? Acayip bir süreç ya. Kozmik bir hadise olan kıyametin ne zaman tahakkuk edeceği konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz elbette. Bunun ilmi Allah katındadır. Allah istediği ve razı olduğu bir kuluna bu malumu da bir cihette bildirebilir. İnsanın en çok merak ettiği konular olduğundan bilim adamları bu hususta bilimsel çalışmalarda yapmışlar. Hem de Müslüman bilim adamları değil Amerikan Uzay Araştırmaları Merkezi NASA yapmış bunu. Ve bunun verilerine dayanarak Newsweek dergisinde yayınlanan bir araştırma var elimizde. Yıllar önce yapılmış bir araştırma. Orada dünyamızın yörüngesine çok yakın bir mesafede geçen bir uzay cismine çarpma ihtimali 1987'de. Bunu bildirmişler ve aynı dergi hesaplamalarına göre böyle bir uzay cismiyle çarpışma yılının ihtimalini 2126 diye yazmıştı. Evet çok ilginç değil mi? Makalenin adı şu, hani belki merak eden olur. How will the world end? Dünya'nın sonu nasıl gerçekleşecek? Hani onlar dergide demişler ya bir cisme çarpacak diye. Üstad Hazretleri de şöyle bir cümle ediyor. Bir anda bir seyyare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 bir çelişkidir başlı başına. O yüzden bunları merkez gündeme alma zamanı değil, kabirde beni ne kurtarırım peşine düşme zamanıdır. Acaba kabrin me faydası var diye insanın şurasında yatsa sürekli çok güzel bir selleyfa. Allah Azze ve Celle ahirimizi evvelimizden daha hayırlı eylesin. inşallah. Amin. Subhaneke la ilmelena illeme allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu minelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mâ